يَا اِيُهَا الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّةُ قَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ Muslimun. اَمَّا بَعْدُ Değerli kardeşler, geçen dersimizin e, devamı olan konulardan çıkarılacak dersleri göreceğiz. inşallah bu hafta. Geçen dersimizde biliyorsunuz, ilk Müslümanların gördüğü işkenceler onların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 bu yaşantısından etkilenip hayatı düzenlemek. Allah Azze ve Celle Ankebut suresinde Elif, Lam Mim Ehasiben nasi, en yutraku, en yegule, amennâ ve la yuftenûn İnsanlar iman ettik demekle bırakılıverileceklerini mi zannettiler? Terk edileceklerini mi zannettiler? Selamun Aleyhisselam. Hayırdır. İmtihan olunmaksızın imtihan olmadan, işkenceye tabi tutulmadan وَلَغَدْ قَتَنَّ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهِ الَّذ۪ينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ Yemin olsun ki biz onlardan önce kimseleri yani bu hitap Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam dönemindeki işkence gören e, insanlara ve diğer insanlara hitap olmakla birlikte halen canlılığını sürdürüyor. Bizim için de geçerli.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 Elbette ortaya çıkaracaktır diyor. Bu sadette bir sürü ayet var. Birkaç tanesini daha zikredelim. وَلِيَّبَتَ لِيَ اللّٰهُمْ مَا فِي سُدُورِكُمْ وَلِيْمَحْسَ مَا قُلُوبِكُمْ Allah Azze ve Celle göğüslerinizdeki olan şeyi yoklayıp imtihan etmek ve kalplerinizdeki şeyi de arındırmak için böyle yaptı. Yani sizi imtihana tabi tuttu diyor. وَتِلْكَ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 Ve yemhı sallahu llezîne âmenû ve yemhıh'al kâfirîn. Allah iman eden kimseleri arındırması içindir bu imtihanlar. Ve kafirleri de mahvetmesi için. Sadım Allah. Emhsebetü men tedhulü'l cennet. Siz cennete gireceğinizi mi zannettiniz? Ve le ya'lemin Allahu llezîne cahideminküm ve ya'lemin sâbirîn. Sizden cihat eden, gayret eden kimseleri ve Sabreden kimseleri Allah ayırt dedinceye kadar ayırt etmeden hemen cennete gireceğinizi mi zannettiniz? Yani imtihan her zaman bizim karşımızda. İmtihanla karşı karşıyayız. Her an bir imtihandayız. Her an bir bela ve musibetle karşı karşı olalım. Bu moral bozmak için değildir. Bu bir hakikati dile getirmek için. Allah'ın ayetleri böyle. Allah'ın sünneti Allah'ı böyle. Ve bakın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 Gece ibadeti bu kadar önemli. Allah Azze ve Celle hepimize bunu nasip etsin ve devamını getirsin inşallah. Bakın Aleyhisselatü Vesselam'a gece ibadeti farzdır. Bunu ifade eden ayet ve hadisler vardır. Bu ayetlerden bir tanesi İslam Suresi'nde gelen ayet kelimesi. Ve min al-lail fatahjet bihi fatahjet bihi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 ve rızık verdiğimiz şeylerden de infak ederler diyor Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği bir hadiste aleyhissalatü vesselam geçen e, derste de bu hadisi söyledik ancak burada bir şeye işaret edeceğim onu söylememiştik diyor ki aleyhissalatü vesselam e, sizden birinin başına diyor ge şeytan gece üç tane düğüm atar uyuduğu zaman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 rahat, böyle, canlı bir şekilde ulaşıyor. Subhanallah. Yani hayır elde eder manasını. Ama eğer böyle olmazsa, eğer bu düğümleri kul çözemezse, sabah kötü bir şekilde, tembel bir şekilde sabahlar. Subhanallah. Yine Ebu Hrere'nin rivayet ettiği sahibi kardeşler, kardeşler, Diyor ki, istinâten senan, evvelen üstü yani ba'da Ramazan, Şehrullah'ül Muharrem. Ramazan ayından sonra Allah'ın e, Ramazan ayından sonra orucun en eftali, en faziletlisi Allah'ın ayı olan Muharrem ayının orucudur. Ve eftenü senâti ba'den farîdati salâtün leyl. Faz namazlarından sonra en faziletli namaz ise gece namazıdır diyor.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 Azze ve cel ankemet suresinde inne salate tenha ani'l fahşai ve'l minkâ. namaz insanı kötülüklerden ve fuhşiyattan alıkoyar. Hangi namaz? Önce 5 vakit namaz. Sonra da sonra da hem ayetlerde hem de hadislerde belirtilen en eften namaz işte. Gece namazı. Allah azze ve cel'le bir hadiste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 İman ediyor. Kendisini vasıfladığı Kur'an'da hadislerde vasıfladığı şekilde yani nasıl bir sıfat vermişse o şekilde iman ediyoruz ona teslim oluyor. Ehli sünnet vel cemaatin inancı budur. Ya Rabbi kendi katında razı olduğun şekilde sana iman etmeyi nasip eyle bizler. Amin. Üçüncüsü allah Teala kardeşler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 Kur'an'da övüyor. Hem kendisini hem de malını övüyor biliyor musunuz? O Leyl suresinde geldiği üzere. وَسَيُّ جَنَّبُهَ الْأَتْقَى Oradan yani ateşten, cehennemden muttaki olan kimse kurtulacaktır. اَلَّذِي يُؤْتُو۪ي مَا لَهُ وَيَتَزَكَّى O malını veren ve temizlenen kimsedir. ل... لِأَهَدٍ اِنْدَهُ وَمَا ahadin اِنْدَهُ min نِعْمَةٍ tujza. Hiçbir kimse için Allah'ın katında nimete karşılık verilecek bir şey söz konusu değildi. Nimete denk getirilecek bir şey olamaz. İlla bi vecihi rabbihil a'la. Ancak yüce olan Rabbinin yüzünü isteyerek yapan kimse bundan müstesnadır. O karşılığını alacaktır. Nimetin karşılığını. öyle seyfen yaradı ve hoşnut da olacaktır. İşte burada anlatılan kimse Ebu Bekir radıyallahu anh ve erda Allah ondan razı olsun ve onu hoş hoşnut etsin. Sadece Abu Bekir mi? Hayır. Onun yolunu takip eden daha birçok insan bu konumdadır. Bakın bir hadis buna e, işaret ediyor. Übün abi dünyanın rivayet ettiği e, Hasan derecesinde bir hadiste Allahu Teala bir takım toplulukları insanları diyor. E, kullara fayda verebilmek için kulların faydalanabilmesi için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 Allah için sadaka vermek var. Ne kadar insan verirse <gülüyor> o kadar yücelir. Ebu Bekir'in yaptığı gibi Rasulullah. Bir başka hadiste Kıyamet günü Allah Azze ve Celle bir kul getirir, kul getirilir. Ee,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 fakir kimselere harcamış. ihtiyacı olan, zor durumda olan kimselere mühlet vermiş. Borç verdiği kimselere mühlet vermiş. İhsan da bulunmuş. Allahu Teala da işte onun bu amelinden dolayı günahlarını silmiş. Sübhanallah. Osman radıyallahu anhu da onlardan biri. En zor günlerden birinde savaşa çıkılacak Paraya ihtiyaç, mala ihtiyaç var. Osman radıyallahu an böyle kolların içerisinde dolu bin dinar getiriyor. Savaş için hazırlık yapılsın diye. Ali vesselam da onu böyle kucağında evirip çeviriyor o paraları. Ve diyor ki Subhanallah Osman bundan sonra ne yapsa da varar veriyor. Osman bundan sonra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 Allah Azze ve Celle onlara yardım etti, onlara sebat verdi. Allahu Teala mümin kulların kendi nefislerinde böyle e, taahhütü, gücü, e, tahammülü musibetlere karşı tahammülü biriktirip güçlenmesini istiyor. Bundan hoşnut oluyor Allahu Teala. Yani ileriye yönelik, gelecekte. <gülüyor>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 senin ilahlarını terk etmesi için serbest bırakacak mısın? قال <gâle> senukattüle ebnahum ve nestahyi nisaahum diyor ki Firavun biz onların yani İsrailoğullarının oğullarını diyor öldüreceğiz, kadınlarını sağa bırakacağız ve inna fevgahum muhakkak ki biz onları üzerinde kahredeceğiz, yani gücümüz var قال <gâle> Musa liqa minsta'inu billahi vasbiru burası çok önemli, diyor ki Musa kavmine Allah'tan yardım dileyin ve sabredin. Yani bu firavunun ve ordularının bütün gücüne rağmen Allah'tan yardım dileyin ve sabredin diyor Musa aleyhisselam. Aynen aleyhisselatü vesselamın ey Yasir ailesi sabredin karşılığını cennettir dediği gibi. Subhanallah. İnnel arda lillahi yurisüha men yaşa min vel ağıbeti lil muttagin. Muhakkak yeryüzü Allah'ındır oraya kullarından dilediğini mirasçı kılacaktır. Yani dilediğini oradan sokup alacaktır, öldürecektir. Başkalarını da oraya getirecek. Yeryüzü Allah'ındır. Ve akıbet sonuç müttakilerindir diyor. Ne diyor İsrail oğulları biliyor musunuz? قَالُوا <gülüyor> قَدْ اُوْضِينَا Sen bize gelmeden önce de eziyet gördük.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 O dönemde diyor, ilk dönem, işkence gören Müslümanlar, müşriklerin sokaklarında, caddelerinde tuzaklar kurup onlara saldırmaya çalışmadılar. Bugünkü insanların bazılarının, sözüm sadece e, fevri hareket eden insanlara, sözüm o kimselere fevri hareket edip laf dinlemeyip nasihat dinlemeyip insanların helakına sebep olan, insanların özellikle e, iman eden kimselerin zulüm görmesine sebep olan, İslam'ın İslam'ın teröristlikle e, yani böyle gay, gayrimeşru hareketler yapıp ondan sonra terörist olmak, saldırmakla töhmet edilmesine sebep olan kimselere söylüyor. Bunlar teröristtir. Müslümanlık terörist, İslam teröristtir diye töhmet altında bırakan kimselere